Açık Radyo Açık Dergiden mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Bir çarşamba günü daha sizlerle dergimizin teknolojinin karanlık yüzü sayfasında birlikteyiz. Murat'cığım ee, ben bir şeye dikkat etmeye başladım. Eskiden evlerden internet kullanımında...